95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim Ümit Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Ayşe Ünal'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün tabii yine 2023 bizi bırakmıyor. 2023 tüm iklim sicilini konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü aslında... Daha önce biraz daha konuşmuştuk ama daha önceki e, veri setlerinden biraz daha farklı bir e, sonuç veren Avrupa Birliği'nin Kopernik e, iklim e, değişikliği servisi e, dünyanın herhalde en güvenilir 2-3 e, veri setinden birine sahip 2023'ün en sıcak yıl olduğunu doğruladı e, önceki hafta. Japonların web de aynı bilgiyi konuşmuştuk ama onlar 1,43 derece daha sıcak demişlerdi. Kopernik ise 1,48 derece daha sıcak diyor 2023 için yani bir buçuk derece 0,02 derece kalmış durumda Kopernik'in açıkladığına göre şimdi ben direkt Kopernik'in kendi web sitesindeki ee, küresel iklim e, 2023 öne çıkanlar e, sayfasına bakıyorum. Orada çok daha detaylı bir şekilde var gazetelere yansıdığından. Öncelikle diyor ki 2023 en sıcak yıl e, olma rekorunu 2016'ın elinden aldı. Ve e, 2023'ün küresel sıcaklık ortalaması 14,98 derece olmuş. E, 1850'den bu yana ölçülen en sıcak yıl ve daha önceki en sıcak yıl olan 2016'dan 0.17 derece daha sıcak. Hatta 1991-2020 ortalamasından yani bu önemli çünkü 91-2020 ortalaması en yakın son 30 yıl oluyor. Evet. Ve yani son 30 yılın ortalamasından 0.6 derece daha sıcak ve Büyük ihtimalle diyor Kopernik Ocak, Şubat, Ocak ya da Şubat 2024'de kadar olan 12 aylık süre yani Ocak'tan aralığa değil de Şubat'tan Ocağı sayarsak 2023'ten 2024 Ocağı'na kadar muhtemelen 1,5 derece geçeceğiz diyor sanayi öncesi döneme göre. Ve şunu da söylüyor ki Haziran'dan aralığa kadar 2023'te, Haziran'dan itibaren her ay yıl sonuna kadar e, en sıcak ay oldu önceki e, yıllara göre. Ve e, özellikle de e, Temmuz ve Ağustos e, en sıcak iki yıl olarak kayda geçti diyor. E, aynı şekilde Eylül'de de e, yine... E, 0,93 derece 91-2020 ortalamasına göre daha sıcak bir yıl yaşandığını bunun da e, tabii e, nelere bağlı olduğundan biraz e, bahsediyor. Özellikle Eyninio e dışındaki pek çok etken olabileceğini söylüyor ama e, şu ilginç bir sayım yapmışlar. Yani bunu da çok e, ön planda vermişler, önem vererek e, vurgulamışlar. E, 2023 diyorlar. İlk kez bütün günler, yani 365 gün, 365'i de sanayi öncesinden bir dereceden daha sıcak geçti. Ve günlerin yaklaşık yarısı da bir buçuk dereceden daha sıcaktı. Hatta Kasım ayındaki iki gün iki dereceden daha sıcaktı diyorlar. Bunlar hani çok detay gibi gelebilir ama iklim değişikliği tarihinde kırılan rekorlar. Ve şu, şu bilgiyi de ben bilmiyordum mesela. E, 2023'ün e, günlerinin yarısına yakını bir buçuk dereceden daha sıcakken <gülüyor> aynı şey 2016 yılı için günlerin sadece yüzde yirmisi bir buçuk dereceden daha sıcakmış. Ve şöyle bir ilginç, aşırı ilginç bir bilgi daha var. Bir buçuk dereceden daha sıcak e, olan ilk dönem yani bütün bu tarihsel kayıtlar içerisinde 2 ile 15 Aralık 2015 arasıymış. Şimdi bu bize neyi hatırlatıyor? Yani bana e, bu nasıl tesadüf dedirtti? 2-15 Aralık 2015. Yani Paris'teki COP21'e renk geliyor. Evet, çok acayip bir şey yani. Çok acayip. Yani Bilmiyorum. biz orada e, yani şeyler, ülkeler bir buçuk derece hedefini Paris anlaşmasında koyma e, mücadelesi verirken. Meğerse tabii o sırada kimse bunun farkında değildi. Meğerse bir derece dereceyi geçen ilk günler yaşanıyormuş oldu. Çok acayip değil mi? Yani evet, hiç farkında değildik ama <gülüyor> ben de ilk defa görüyorum. Yani bunu daha önce açıkladılar mı bilmiyorum ya da daha önceki raporlarında belki de varmıştır ama ben ilk defa görüyorum. Çok acayip. böyle bir hani bu da mı tesadüf dedirtiyor insana. Ee, onun dışında e, bölgesel değerlendirmeye bakıldığında da e, bütün dünyanın e, en sıcak yıl olduğu sadece iki tane istisna var. Avustralya ve e, Hindistan'ın bir kısmı. Yani Avustralya'nın bir kısmı ve Hindistan'ın bir kısmı hariç e, en sıcak yıl e, olduğunu yazıyor. Aynı şekilde deniz suyu sıcaklıklarının zaten bunu da çok konuştuk yine dünya rekoru kırdığını, tüm zamanların rekorunu kırdığını söylüyor ee, ve büyük ihtimalle de işte bir buçuk derece. Gerçi bu raporda bir buçuk derece 2024'te geçilir demiyor ama bir başka haberde James Hansen'ın bunun net bir şekilde söylediğini e, Guardian'daki bir haberde belki görmek. Evet Guardian'daki özel haberde biz onu evet. biraz etraflıca üzerinde durarak vermeye çalışmıştık. Seninle hatta şeye de gönderme yaptık yani açık yeşilde James Hansen ve arkadaşlarının çok sayıda arkadaşının 27 miydi sayı hatırlamıyorum. Oxford'da Oxford Open Climate Change'de çıkan Eylül'deki yazısında Global Warming in the Pipeline yani boru, boru hattında ilerliyor küresel ısınma diye çevirebiliriz. Yolda yani diye Ayrıntılı bilimsel makalesinin de bunu öngördüğünü de söylemiş idik. Evet, e, Kopernik'ten son birkaç şey daha vereyim. Ondan sonra James Hansen'a de çok kısa bir geçelim. E, i̇şte şey konusunda da e, aşırı hava olayları konusunda, iklim felaketleri konusunda da bir rekor kırıldığını söylüyor. Ama özellikle e, küresel düzeyde orman yangınlarından yayılan karbon emisyonlarının 2023'te 2022'ye göre %30 arttığını, büyük ölçüde de Kanada'daki, Kanada'daki e, yangınlara yangınları. bağlı olarak e, arttığını söylüyor. Bu da enteresan bir bilgi. Evet, bunun üzerinde Ve, durma fırsatımız biraz olmuştu doğrusu. Çünkü çok tarihinde, yani dünyanın en büyük geniş orman alanlarına sahip ikinci ülkesi galiba Kanada. E, evet. Brezilya'dan sonra yani. E, ve e, çok söndürülemedi yani. çok e, Boreal ormanların mahvedildiğine dair. Epey bir de bir haber, haber daha vardı. Sadece yangınlar değil, e, Kanada'da bayağı ciddi bir orman kesimi de varmış. Yani evet. ormanları keserek de yok ediyorlar. E, şimdi önümde açık bir haber ama e, o da ilginçti. Son olarak bu Kopernik'ten bir de en sonunda 3 ta tane harita var. E, o haritalarda e, özellikle Avrupa olduğu için bu Kopernik Avrupa Birliği'nin e, meteoroloji servisi olduğu için e, şeyi e, iklim değişikliği daha doğrusu. E, bütün Avrupa haritası üzerinde ay ay e, normalden sıcak ya da serin geçen e, yerleri göstermiş. Bu enteresan çünkü Türkiye'de var burada. Türkiye'de görünüyor ve e, buna göre tam bizim aslında deneyimimize uyuyor Ağustos'tan itibaren Ağustos'tan bu yana her ay e, çok sıcak olmuş Normalden gerçekten bunu yaşıyoruz ama e, mesela Nisan'la Temmuz arası e, ya normal ya da normalden daha serin geçmiş gerçekten de öyleydi e, hatırlarsanız ama öncesinde Ocak ve Mart'ta yine Şubat hariç, Ocak ve Mart'ta yine normalden Epey sıcak geçmiş. Yağış açısından da e, geçen yılbaşı, geçen kış yani 2023 başındaki kış ayları oldukça kurak e, görünüyor. Ama sonrasında e, ya normal ya da normalin üzerinde yağışlı görünüyor. E, özellikle yaz ayları e, Türkiye'nin batısında oldukça yağışlı görünüyor. Onu da e, eklemiş olalım. Burada e, iklim, e, climate.copernibus.com web sitesine girenler şu anda bu haritaları da görebilir diyelim. Climate.copernicus artı EU evet, nokta, nokta EU. EU. E, e, evet, yani... diyor onu da kısaca söylersek James Hansen e, Mayıs gibi 1.7 dereceyi göreceğiz diyor. Yani e, ve ilk defa böyle bir şey söylediğine rastgeliyorum e, 2030'larda 2 dereceyi görürüz demiş. Yani giderek el arttırıyor galiba James evet. Hansen. Ve bazı şeyler de o haberin sonlarında bu hem Zieghausfader hem Andrew Dessler e, aynı fikirde değiliz demişler. Bu kadar hızlı bir buçuk derecenin geçip iki dereceye gideceği konusunda. Fakat özellikle Dessler de demiş ki yani James Hansen'la iddialaşmaya da çekiniyorum ama e, <gülüyor> <gülüyor> yani böyle olmaması lazım bu kadar da olmaması lazım demiş. Fakat şeyde James Hanson'da 100 dolarına istediğiniz ile <gülüyor> <şeyde> iddiaya girebilirsiniz. <gülüyor> evet artık o şeye girmiş yani. Evet böyle bir iddialaşma noktasına gelmiş durumdalar. Durum bu. Yani hiç espri götürecek bir tarafı yok tabii. Ve yani biraz daha dikkatle dönüp bakma fırsatı da tekrar buldum ben de. Oxford'da. ...daki makalesine, Global Warming in the Pipeline'a, doğrusu e, bunun bütün ipuçlarını orada görmek mümkün rekorların kırılacağına dair. Zaten şeyin de Kopernik'in e, web sitesindeki biraz önce baktığımız haberde de bu 2023'ün e, bir başlık var hatta. Bekleniyor muydu, beklenmiyor muydu 2023'ün bu kadar sıcak olması hem evet hem, hem, hayır, evet, hem hayır diyorlar diye cevap evet. vermiş. Ve şey diyor yani 3 tane El Nino dışında 3 Nino dışında tane neden olabilir diyor. Bir tanesi işte şeyde Pasifik'te patlayan yanardağın denizden patlayan yanardağın Hunga Tonga Hunga Hapay volkanının atmosferin üst katmanlarına çok fazla su buharı. E, yaymış olması ısınmayı arttırmış olabilir. İkincisi James Hansen'da söylediği bu e, gemilerden kaynaklanan e, kükürt dioksit emisyonlarının düşmesi, ailesolün soğutucu etkisinin azalması bir etki olabilir diyor. Bir de e, bir neden de e, güneş döngüsünün sıcak kısmının en üst kısmına geldik 2023'te. Bundan sonra e, bu da azalmaya başlayacak güneş daha birazcık daha soğumaya başlayacak. Böyle bir doğal yani insan etkisi olmayan en azından iki neden volkan ve güneş gibi bir ekstra ısınmaya neden olmuş olabilir diyor. Ama tabii bu ne kadar böyle olacak göreceğiz. Eğer önümüzdeki yıllarda hafif bir serinleme olursa bunlar doğru olabilir. Bunu göreceğiz. Evet buradan nereye geçelim? Bence bu dünyanın Yüz yüz olduğu en önemli, birinci sorun tabii hiç şüphesiz iklim krizi, iklim yıkımı diyelim ona, çöküşü de diyebiliriz. İkincisi de bütün dünyada da savaşların yükselişe geçmiş olması, özellikle de İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşında akıl almaz bir boyuta doğru bir soykırım içeren şekilde gittiği, Iki, bir ikiz krizin içine, en az iki krizin da kendisinin içindeyiz. Bunların ikisini birleştiren de ilginç bir haber var. 9 Ocak tarihli Guardian gazetesinde iklim adaleti muhabiri Nina Lahani imzasını taşıyor. Yani İsrail'in Gazze üzerindeki savaşının iklim felaketi üzerinde tırnak içinde muazzam etkisi olduğu belirtiliyor. Yani eksklusiv bir haber bu. Özel haber diyebiliriz. Bir araştırma yapılmış ve özellikle de işte ilk iki ayı sadece ölçülmüş. Yani Gazze'deki savaşın ilk iki ayı içinde gezegeni ısıtan emisyonların sera gazı emisyonlarının Dünyanın en iklim kırılganı ülkelerinden yirmisinin bir yıllık karbon ayak izinden daha büyük olduğu. Sadece iki ay içindeki şeydi. Çatışmanın iki, çatışma da diyemeyiz ya işte soykırımsal saldırının yirmiden fazla ülkenin bir yılda çıkardığı ayak izine denk olduğunu ve bunu devam ettiğini ve bir de şunu ekliyorlar. iklim savaşın ve orduların iklim üzerindeki maliyetlerinin artık katiyen inkar edilemez hale geldiğini dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu da söylemek gerekiyor. Ve burada askeri çatışmalarda orduların Çatışmalarında iklimle ilgili, karbon ayak iziyle ilgili gayet opak yani açık olmayan bilgilerin olduğunu söyleyen önemli bir haber vardı. İkisini birleştiriyor yani baş belası nükleere kadar gidebilecek savaşın. Üstelik de baya binalardan çıkan işte çeşitli gazları falan hesaba katmayan sadece çok kısıtlı sayıdaki şeyin. Ee, evet roket. aslında uçuşlar e, yani buradaki şeyi var karbon ekizinin dağılımı i̇şte 254 bin ton karbondioksit uçaklardan e, 21 bin tonda e, cep şey harcanan ne denir cephane mi deniyor ona? Evet ee, müh silahla, mühimmat, yani mühimmat, mühimmattan kaynaklanıyor işte e, roketler bombalar falan filan ya yani, öte yandan bu haberi ben de gördüm görünce yani bana birazcık zamansız da geldi, onu da itiraf edeyim. Yani bu e, savaş sürerken, insanlar ölürken e, tamam tabii ki savaşla iklim değişikliğinin bağlantısını göstermek çok önemli ama e, böyle şey hesabı yapmak için biraz erken geldi bana ama bilmiyorum. Yani e, karbondioksit hesabı yapmak bu savaştan sonra e, yapılabilecek bir şeymiş gibi geldi. Ama öte yandan tabii bir yazı daha vardı yine. Bu Doug Weir'ın şeyin orduların bu habere de dayanıyor aslında aynı gün çıktı galiba evet, bir makale orduların neden olduğu silahlı kuvvetlerin vesaire neden olduğu iklim maliyetleri daha fazla görmezden gelinemez diye Doug Beard'a tam da bu konuda çalışan bir işte Conflict and Environment Observatory diye çatışma ve çevre konusunda çalışan bir yerin başında sanırım Evet, direktörüymüş İngiltere'de ee, ve özellikle Ukrayna e, Rusya-Ukrayna savaşındaki e, emisyonların yani oradan kaynaklanan emisyonların ilk defa hesaplanabildiğini söylüyor. Sonra ben onların web sitesine de girdim, baktım Or ülkelerin çok azı gerçekten e, askeri emisyonlarını bildiriyorlarmış. Zaten Paris şeyde Kyoto Protokolünde muaf tutulmuştu yani. Yoktu öyle bir bildirim. Paris Anlaşmasında da gönüllü isteyen ülke bildiriyor. Çoğu ülke Türkiye'de dahil e, o listede var. E, askeri emisyonlarını bildirmiyormuş aslında. Bildirmiyorlar yani. evet. E, bunların ne kadar önemli olduğunu falan yazıyor. Gerçekten çok önemli çünkü bu özellikle savaş uçaklarının yaktığı e, dizel yakıt herhalde onlar değil mi? Ya da işte savaş uçak yakıtı neyse son derece kirletici bir yakıt o, o açıdan önemli gerçekten ama bir tek işte benim şey yapamadığım bu Gazze'de şey sürerken soykırım sürerken ama bilmiyorum. işte bir de Uluslararası Adalet İran'ın önündeki davada yarın görünmeye hmm. başlanacak tam ondan önce de böyle bir şeyin ekstra bir şey olması ihtimali var yani bu savaşın da ne kadar bütün insanlığa ve canlılar alemine ne kadar büyük bir iklim problemi yarattığını daha doğrusu yıkım problemi yarattığını göstermesi açısından bir de Birleşmiş Milletler'in insan hakları konusunda özel raportörü David Boyd'un da insan hakları ve çevre konusundaki raportörünün, özel raportörünün söylediği bir şey var aynı haberde. Bu araştırma diyor yani askeri emisyonların askeri karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarının e, ne kadar imens kelimesini kullanmış. Yani muazzam büyüklüğünü gösteriyor diyor. Yani savaş hazırlıkları savaşın yürütülmesi ve savaştan sonra da yıkılmak, yıkılmış olan binaların ve diğer bütün yıkılan şeylerin tekrar imarı Düzen, düzenlenmesi konusunda yapılan harcamaların çok büyük bir sorun yarattığını ve yani şu, şu şöyle bitiriyor çok keskin bir cümle kullanmış aslında. Silahlı çatışmalar insanlığı iklim faciasının felaketinin uçurumuna daha da yaklaştırmakta ve bunu karbon bütçemizi azaltma konusundaki ee, şeyimiz konusundaki idiyotik yani aptalca bir yol diye de eleştirmiş kuvvetle yani. Değil. Evet bu Doug yazısında da onu söylemeyi unuttum. Ee, o sözünü ettiğim kuruluşun yaptığı hesaba göre küresel sera gazı emisyonlarındaki askeri emisyonların payı yüzde beş buçukmuş zaten. Yani diyor ki eğer dünyanın bütün orduları bir ülke olsaydı e, dünyanın en çok emisyon yapan dördüncü ülkesi olurdu. Yani evet. işte Amerika ve Hindistan'dan sonra dördüncü ülke olurdu. Yüzde beş buçuk gerçekten çok yüksek e, bu şekilde hesaplandığında ama üstelik de bildirilmiyor. Yani bu sadece tahmini bir e, emisyon hesabı. Bu açıdan gerçekten tabii önemli. E, bunu da konuşmuş olalım. E, çok az zamanımız kaldı. Birkaç başlık daha geçersek mesela COP29'un e, ev sahibi Azerbaycan'ın e, gaz üretimini önümüzdeki 10 yılda üçte bir arttırma planını e, yazmış Guardian. Evet. E, teker teker gelmiyorlar. Gördüğünüz gibi Birleşik Arap Emirliklerinden sonra şimdi e, Azerbaycan e, üstelik de sokar. dünyanın sokar. önemli gaz ve petrol ihracatçısı ülkelerinden biri. Ve Sokardada da yıllarca çalışmış olan e, galiba 20, 20 yılın üzerinde değil 20 mi? 20 yılın üzerinde çalışmış olan evet muhtarbaba. Muhtarbaba evde e, KKP 29'un başkanı oldu. E, yani yani bu, özellikle mi acaba ama yok yani sonuçta muhtarbaba ev tabi e, Azerbaycan'ın e, ekoloji Bakanı, ekoloji ve e, tabi servetler Bakanı. Kendisi dolayısıyla onun olması beklenir ama ya yani ülkenin ekoloji bakanının eski bir e, petrol şirketi üst düzey yöneticisi olması tuhaf aslında. E, ya, bence evet. de çok tuhaf. Ayrıca da e, toplantının yürütülmesinde önemli rol oynayacak olan kişi de e, Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı galiba. Evet. Hmm. Onun da şeyine bakmışlar. Son 6 yılda bu ıı, iklim değişikliğiyle ilgili tweetlerine filan bir kere bahsetmiş. 6 yıl içinde. İklim... Baba, ev, baba ev 26 yıl çalışmış Sokart'a. 26 yıl evet doğru. <gülüyor> yani bayağı insanı. Riyaki artık insan hayret aslında... etmiyor. Gerçi yani şaşırma duygumuzu da yitirdik ama e, bilmiyorum ne yorum yapayım. E, İngiltere'deki ve Avustralya'daki seller bu arada hani bunları açık yeşilde konuşamamıştık. Kısaca not etmiş olalım. İnanılmaz seller oluyor. Hatta İngiltere'de iki kişi hayatını kaybetti sellerde. İkisinin de e, ben baktım nasıl e, ölümler olmuş diye merak ettim. E, i̇kisi de Yolda ara, araçlarıyla giderken üzerine e, ağaç düşerek yani aracın üzerine ağaç düşüyor fırtına nedeniyle. Bu Hank fırtınası dediler ya e, isim olarak da e, öyle ölmüşler. Yani çok acayip e, ama Rishi Sunak da bayağı bir eleştirilmiş bu e, seller konusunda hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey demiyor diye. E, o da ilginç. Bir de şey e, Norveç'in ve Amerika'nın yeni planların eleştirildiği, özellikle Common Dreams'te vardı bu iki haberde. Norveç deniz neydi? Buna ne deniyor? De, deniz dibi. Deniz dibi de, yani madenciliği. Deep Sea evet. Mining. Deniz dibi madenciliği yapmaya karar vermiş. Üstelik de Kuzey Denizi'nde İngiltere büyüklüğünde bir alanı madenciliğe açmaya karar vermiş. Yani Norveç giderek e, daha feci bir yükü haline geliyor bu konularda. Bunu protesto eden e, göstericilerin haberi vardı. Şeyde de yine Kamu Dreams'te Amerika'da da e, yeni LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz e, nesi bu? Limanı mı ya da eee ihracat merkezi LNG evet. export facilities yani ha, ihracat için bu tabii. İhracat için doğru. Evet. Evet, yani e, sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç etmek için herhalde Avrupa'ya daha çok. E, 20 tane yeni şey açıyorlarmış. E, diman gibi bir şey herhalde açıyorlar. E, bunların toplam neden olacağı emisyonun Avrupa Birliği'nin toplam emisyonundan fazla olduğunu e, söylüyorlar. Ve bir McKibben'da e, Biden'ın bunu engelleyeceğine inandığını yazmış ama bilemedim. E, artık... E, onlar evet. herhalde Bill McEwen'de var bu, bu kampanyanın içinde. Evet, evet, şu hala büyük ölçüde şeyi de sürdürüyor, aktivizmi sürdürüyor. Ama yani durumun ne kadar tuhaf olduğunu bir yandan Norveç, bir yandan Azerbaycan, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri kendi şeylerini. En ilginçlerden biri de Yalçın Rafaev'di. işte Azerbaycan'ın Değişleri bakan yardımcısı da baş müzakereci değil mi? Evet. Müzakereci oluyor. O da yani bir ke ne cop 26ya katılmış, ne COP27 iklim zirvesine katılmış ve X de yani eski adıyla Twitter diye bilinen hesabında da bir altı yıl boyunca bir kere iklim değişikliği kelimelerini kullanmış. Yani hakikaten akıl durdurucu bir riyakarlık içindeyiz. Ama programı iyi bir haberle bitirelim Ömer ha. abi. E, bundan sonra hazırlayacağım ilk kokteyli e, hangi kokteyli istersin? E, mesela mojito Ma olsun. Mango. Ya da mango. Mu? Mango kokteyli mi? Hmm. Grönland'dan getirilen buzul e, küpleriyle hazırlamaya karar verdim. Çünkü Böyle son derece saçma bir haber gördüm ee, açıkçası ee, İngiltere'de bir firma Grönland'tan kokteyllerde barlarda kullanmak için buzul getirmeye başlamış. Çok yerinde. Evet, <gülüyor> bence de mükemmel bir karar yani. Buz küpleri haline getiriyorlar herhalde. Ee, sonra ne yapıyorlar onları Stelize de etmiyorlardır herhalde. çünkü saçma olur. Ee, <gülüyor> bu kim ilk kimin aklına geldi mesela çok merak ediyorum. Yani buzul o kadar buzulu herhalde soğuk zincirler halinde İngiltere'ye kadar taşıyıp barlarda buz küpü olarak kullanıyor. Ama tabii iyi bir yanı var. Yani iyi haber olmasının nedeni bu. O buzullar eriyip okyanusa karışmamış olacak ve Aa, deniz seviyelerini yükseltmemiş olacak değil mi? Evet. Bol bol işeyelim. <gülüyor> Gayet <gülüyor> mantıklı. Peki müziğe zaman kalmadı. Programın sonuna geldik. Jimmy Page'in doğum gününü kutlayacak ama haftaya artık kutlarız. Evet. Gelecek hafta görüşmek İyi üzere. Görüşmek Hoş üzere. Hoşça kalın.